إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل نقدة لساني يفطه قولي وأفقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل وسل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعلى إخوانه من النبيين والرسلين وعلى آله وأولاده أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسفس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وَبَلّٰنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِ الْكَرِيمُ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ Kalplerimize envar-ı imaniye ve Kur'an'iye ile münevver eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Her halükarda tevfikatü sübhaniyen'i bizlere yâr eyle. Zayi şerifini tahsile bizlere muvaffak eyle cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref yâve Amin. Amin. Bu hürmet-i seyyidin mümselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. <gülüyor> Muhterem Müslümanlar, meleklere tafsilen iman bahsinde bunların vazifelerine dikkatinizi çekmiştim. Ve ilk başta Melayike-i kiramın mukarrebini yani Allah'a en çok yakın olanları belki meleyi alanın kumandanları ne diül alanın kumandanları kerubiyunun kumandanları hamele i arşın kumandanları sonra hamaley-i aşkten müheyyemundan ki bunların bazısının yüzleri cahalemi vücuba cahalemi imkana müteveccih Bazısı ise Cenab-ı Hakk'ı seyir ve müşahede kendinden geçmiş, mest ve sermest. Lahut aleminin çilveleri dudaklarında sadece tesbih, tahmid ve tekbirle iştigal ederler. Bu bizden hiç ayrılmayan ve hayatımızda çok alakadar olan, ubudiyet vazifesinde bizimle beraber saflarda duran, namazda Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derken, sağımızda onların vücudunu düşünerek, niyet ederek, kendilerine selam verdiğimiz, solumuzda yine mevcudiyetlerini hesaba katarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye onlara hitap ettiğimiz bu en sadık enisler, enis-i celisler, melaike-i kiram, tafsilen bunları Kur'an'ın tarif ettiği gibi kabul etme ve inanma mecburiyetindeyiz. Birkaç dersten beri meseleyi hakikat adını ele aldım daha evvel cin ve şeytanlarla meseleyi, bugün ruhanilerle iştigal eden kimselerin durumlarıyla, müsbete yakın bu mevzuda ortaya konan şeylerle isbata ve tahkik hesabına meseleleri sarf ettikten sonra bir iki üç dersten beri hakikat adına Kur'an-ı Kerim'in tarifi içinde Allah'ın ifade buyurduğu gibi, melaike-i kiramı tafsilen iman babında size arz etmeye, takdim etmeye çalışıyorum. Bir hafta evvelinden söz verdiğim gibi inşâallah Teala Teâlâ, i kiramın vazifelerine bu hafta dikkatı çekip, bu hususta Mevla-i Müteal'in lütfettiği nisbette bir şeyler arz etmeye çalışacağım. En küçük hadiselerden en büyük hadiselere kadar, hadiseleri bizatihi kendi kanunları içinde izah edemeyen bizler, bu hadiseleri Cenab-ı Hakk'a veriyoruz. Eşyada, Cenab-ı Hak tam tasarrufa sahip, muinsiz ve şeriksiz bir rububiyeti vardır. Kimsenin yardımına, inayesine Allah'ın ihtiyacı yoktur, o müstaniye alel-ıtlak'tır. Melaike-i kiram, Ridvanullahi aleyhim hazaratı, sadece Cenab-ı Hakk'ın bu büyük icraatına nezaretçilik yaparlar. Ayat-ı tekviniyede Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin temsilcisi durumunda bulunurlar. Cenab-ı bir iş Murat buyurduğu zaman onlara ferman eder, onlar o işin başında kayyım kesilirler. İşte bu manada zerrenin hareketinden, bir çekirdeğin etrafında elektronların hareketinden, yağmurun semadan inişine, katrelerinin inişine kadar, ondan meteorların inişine kadar, ondan sistemler, büyük sistemlerin harekatına kadar, Ondan büyük nebülozların kaçışına veya gelişine kadar, hepsine hadiselerin çapına göre müekkel melekler vardır. Ta Arşı Rahman'ı omuzunda taşıyan en büyük meleklere, Hamele-i Arş'a kadar. Melaike-i kiram, bu icraati ilahi içinde nezaretçi dedik. Alkışlarlar Cenab-ı Hakk'ın icraatını. Tesbihlerle, takdislerle Cenab-ı Hakk'ın azametine, Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetine, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı gereken vazifeyi yaparlar. Yani Allah'ın büyüklüğü karşısında Allahu ekber derler. Mevla bunun için yaratmıştır. Cenab-ı Hakk'ın namütenahi nimetleri karşısında yağmur gibi mütemadi yağ nimetleri karşısında elhamdülillah derler. Cenab-ı Hakk'ın azametli icdatı karşısında baş döndürücü azameti ve bizim uzaklığımız karşısında, onu takdis sadedinde, Subhanallah derler. Allahu ekber kebira onların tesbihi. Velhamdülillahi kethira onların tahmidi. Ve Sübhanallahi bukreten ve asîle onların tesbihidir. Faziletli tesbihtir ki, Müminin ağzından çıktığı zaman bütün melaiike-i ikram bundan hasıl sevabı yazabilmek için hemen mübaderete koyulurlar. Resulullahekem sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıdırıyordu. Arkasında sahabi kalktı. Nereden duymuş, nereden öğrenmiş bunu pek bilemeyiz. Allah Resulü semiallahu limen hamide dedi. O bu tesbihatı okudu bu. Rabbena ve lekel hamd hamdan tayyiban kesiran Ve size arsettim şeyleri. Allah Resulü yüzünü cemaata çevirdiğinde bu sözü söyleyen kimdi? Ben ya Resulullah dedi. Gördüm ki bir sürü melaike bunun sevabını yazmak için yarış yapıyorlar adeta. Hepsi çapına göre bunu tespit için koşuşuyorlar. Onlara ait, onlara has tesbihat. Allah'ı azametine uygun bilenler. Bilip de ma'abednâke hakkâ ya yâ ma'bûd diyenler, Mervizi'nin rivayetine göre Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında, azametin sarhoşu ve sermesti, bir kısım melekler başlarını yere kor, ara sıra kaldırır, Rabbin uluhiyet saltanatına bakar. Ve bu büyük saltanata karşı kulluklarını ifade edememenin, ifade edememenin aczı içinde, سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَا كَحَقْقَ اِبَادَتِكَ يَا مَعْبُد! Başlarını yere koyarlar. Ey Mabud-u Mutlak! Sana hakkıyla ibadet edemedik. Kulluğumuzu sana, senin azametine uygun takdim edemedik. Sen öyle bir yüce yücelerden yücesin ki, bizim yaptığımız bu kulluk hiçbir şey ifade etmez senin üluhiyet ve rububiyetin karşısında. Bunlar sadece bunu yaparlar. Melekiyet tarafı galebe çalan, Melekiyet alemini kendinde inkişaf ettiren insan, tesbihat, takdizat ve tahmidatıyla cismen olmasa bile ruhen, fikren, kalben, tırren vele letaifleriyle, meleke-i kiramın arasında onlara yapılan teveccühden hissedardır inşaAllahu Teala. Hazreti Mevlana'nın ifade ettiği gibi insanın bir hayvanı yönü vardır, bir de meleki yönü vardır. Bu tarafı behimi ister; garizeler, şehvetler, gazaplar, kinler, nefretlerdir. Öbür tarafında ise izanlar, irfanlar, Allah'ı bilmeler, ubudiyetler, aczi idraklar ve yüz yerde olmalar. İnsan dünyada bunlardan birini terk etmek, ademe mahkum etmek, öbürünü inkişaf ettirmek için bulunuyor. Melekiyet tarafını inkişaf ettiren kimselerin ruhları öbür alemde melaiike-i kiram gibi Cenab-ı Hakk'ın arşının etrafında pervane gibi pervaz edip duracaktır. Hayvani tarafı inkişaf eden kimseler iradesiyle veya iradesiz, ihmalin neticesi veyahut da şehevani duygularına esir olmanın encamı, baş aşağı gayyaya gidecek, esvel-i safiline müstahak bir mahluk haline gelecektir. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i, ile bizleri muhafaza buyursun, esvel-i safiline sukuttan. Melaike-i kiramın bizlerle sıkı münasebeti hususunu ifade eden çıktım buraya. Esas size bugün onların çeşitli sahalardaki vazifelerini, yağmurun damlalarından, nebulozların harekatına müdahale ve bu mevzudaki icraat ilahi alkışlamaya kadar, kalbe gelen ilhamlar ve şeytanın vesveselerine karşı tahşidat yapmadan, ta Peygamberin kalbine götürülen ilhama kadar, bu en ulvi en ve sıfaları cismaniyetin khabasetine, denaetine, hissetine karşı insanın kalbine ilka eden Allah indinde mükerrem ve makbul ibad melaiike-i kiram cenab-ı hak hepimizi enisi celil eylesin. Rahmi maderde ceninin durumuna müdahildir melaiike-i kiram. Anne karnında safha safa cenin gelişirken Buhari ve Müslim'deki Hadis-i Şerif'te ifade edildiği gibi, nutfe anından alaka anına, alaka anından müdga anına seslenir. Uzun zaman onlara göre kısa zaman sayılan, zaman ve mekandan münezzeh olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, ona karşı peşi peşine ifade ederler. Ya Rabbi nutfe, Ya Rabbi alaka, Ya Rabbi müdga diye seslenirler safaları ceninin anne karnında geçirdiği safhaları Rabbi Kerime ifade ederler. Bu meseleyi Tirmizi şöyle anlatıyor. İnne ahadekum yujma u halquhu fi batn ummihi 40 yomen nutfatan. Tumma yakunu alaqatan mithla zalik, thumma yakunu mudghatan mithla zalik. Thumma yursalu ileyhi malakun fe'umaru bi arba'i kelimat bîkâtbe rizqihî <gülüyor> ve ajelihî ve amelihî ve şakî ev saîd. Sadıka Rasûlullah fîmâ kâl. Allâhümme ec'alnâ mine's su'adâ ve lâ tec'alnâ mine'l bizi saîdlerden kıl, şakîler güruhu zümresi içine girmeden muhafaza buyur. Herhangi birinizin anne karnında yaratılışı çeşitli tavırlara uğrar. Tatvir diyoruz. Veya Tafralar diyoruz. Belli kademelere sıçrama, belli hüviyetlerde artı idare etme. Kur'an'ın bu mevzudaki ariz ve amik tafsilatını yapacak değilim çünkü yeri değil. 40 gün anne karnında bir nutfe devresi. Ondan sonra bir alaka devresi. Rahmi maderde bir cidara yapışma ve oradan beslenme, bir kan pıhtısı haline gelme. Hı -hı. Ve bu safayı devam ettirme ve sonra bir mutga devresi. Ondan sonra melek gönderilir kendisine diyor. O dakikaya kadar bir çiğnem et haline gelme dakikasına kadar yok bir şey. Doğrudan doğruya tasarrufi ilahi, tatviri ilahi ve tedviri ilahi. Melek gönderilir ve dört kelimeyle emredilir. Rızkını yazmakla emredilir. Amelini yazmakla emredilir. Ecelini yazmakla emredilir. Şakim-i, Said-mi, bunu yazmakla emredilir. Anne karnındayken, ilmi ilahiye akseden iradenizi sarf etmekle, durumunuza göre sizin hakkınızda takdirat yapılmıştır. Meylinize, meyelandaki tasarrufunuza göre, yeni ifadesiyle eğilimlerinize göre, hissiyatınızda bir taraftar olmanıza göre, İlmi ilahi içinde aksetmesi hesabıyla hakkınızda takdir yapılır. Buna göre rızkınız tespit edilir. Buna göre ne iş yapacaksınız tespit edilir. Buna göre eceliniz tespit edilir. Ve buna göre kötü akıbetten Allah muhafaza buyursun. Şaki misiniz, sait misiniz tespit edilir. Ya baş aşağı bir talihsizsiniz. Veya başı yüce dağlar kadar yüce bir saitsiniz. Cenab-ı Hak bizi suada zümresine ilhak buyursun. Bu bir kitabet meselesidir. Melaike-i kiramın yazması meselesidir. Kitabet derken akla çeşitli şekillerde tesbit ve kitabet geliyor. Allah'ın çeşitli şekillerde yazdırması vardır. Bir mahlukat yaratılmadan kıyamete kadar ve bademe olup bitecek her şeyin kainun ila yevmil kıyame. İsim ifademize. O güne kadar olabilecek her şeyin yazılması. Bu hususu eğer Kur'an-ı Kerim'den, eğer hadisi şeriflerden ifade eden şeyler pek çoktur. Bir hadisi i şerifte Resul -i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. "Kaanallah <gülüyor> ve lem yekun qabluhu şeyun, thumma halaka's semawati ve'l ard, ve كتب fi'z zikri kull şey'in ve kan arşu ala'l mah." Hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Allah vardı da ondan evvel hiçbir şey yoktu. Kevnu mekan ve kevnu fesat yoktu. Sonra Allah her şeyi zikirde tesbit buyurdu, yazdı. Arşı sonra ma üzerindeydi, semavat varzı da halk etti. Döneceğim buna münasebet geldiğinde. Kur'an-ı Kerim'de de min kabl en nebrâha şey. Hiçbir şeyi yaratmadan yazmış, her şeyi tespit etmiştik ifade buyuruyor. Fakat biz bu kitabet işinin ameliyesinin değişik şekillerde olduğunu görüyoruz. Bir Abdullah İbn Amr İbn As'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Müslim'de Allah Resulü şöyle buyuruyor. "Katab Allahu makadir el halaik, thumma halaka semavat ve'l ard ve كتب fi kulli şey'in." ve kan arşu ala'l ma'u veya Allah her şeyin takdirini kaderini yazmıştır. Hiçbir şey yokken her şeyin takdirini yazmıştır. Hatırımda kaldığına göre başka bir rivayette bu hadisin sonunda şu var. Kabla en yahluka's semavati ve'l ardı bi 50000 sene ve kan arşu Gökler ve yer yaratılmadan elli bin sene evvel Allah celle celaluhu her şeyin miktarını yazmış ve tespit etmiştir. Bundan anlaşılıyor ki biz yokken, eşbah yokken, ervah yokken, kevn mekan yokken Allah Celle Celaluhu muhit ilmiyle vücub ve imkânı, vukuat ve hadisatı tespit buyurdu ilmiyle. Her şeyi tespit etmiş, yazmış, çizmiş ve sonra her şey o proje ve o plan üzerinde vücuda gelmiş. İmran ibn Husayn'in Buhari'deki hadisi şerifinde ise ayrı bir takdirin göklerin ve yerin yaratılışından sonra olduğunu görüyoruz. Diyor ki: "Mescide girdim Resul-i Ekrem'i dinlemek için. Af buyurun, devemi mescidin önüne salı verdim. Bir az sonra Benu Temim kabilesinden bazı kimseler geldiler. Dediler ki Resul-i Ekrem'e yaklaştılar aleyhi ve sellem bir talepleri vardı, bir şey istiyorlardı." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size müjde veriyorum, kabul edin dediler. Ben ütemim müjde ediyorsun, ediyorsun da değişik rivayetlerde ifade değişik şekilde bir şey vermiyorsun. Müjdeden sonra bari bir şey ver dediler Allah Resuluna. İmran ibn Husayn diyor ki Allah Resulünün canı sıkıldı. Kaşlarını çattı. Memnuniyetsizlik isaret etti. Arkadan Eş'ariler içeriye girdiler. Ebu Musa el-Eş'arî radıyallahu cemaati. Hazreti Davud'un mizmarı sizde var ve Kur'an-ı Kerim okumakla onları alkışladığı cemaat dediği ve alkışladığı cemaat. Ey Eş'ariler dedi. Benü Temime müjde verdim kabul etmediler siz kabul edin. Neam ya Resulullah dediler. Müjdele beşaret ver ya Resulallah. Ve sonra bidayeti hikattan sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu alem kum kablahu şey Allah vardı öncesi hiçbir şey yoktu Zira evvel Allah'tır Bir gün her şey bitecek tükenecek yine Allah var Zira ahir Allah'tır. Gözle gördüğünüz eşyada garip tasarrufat Allah'a vermedikten sonra izah mümkün değildir Zira zahir Allahtır Celle Celaluhu. Melekut aleminde başınızı döndürecek Esrarengiz tasarrufat. Allah'a hadiselerle izah edemeyeceksiniz. Edemeyeceksiniz zira batın Allah'tır celle celaluhu. Ve Arşı Rahman bu dört ismin halitasından ibarettir. Kâne'llahu <gülüyor> ve lem yekun kablehu şey. Allah vardı ve hiçbir şey yoktu. Summe halaka semâvâti vel ard. Sonra gökleri ve yeri yarattı. Ve ketebe fi'z-zikri kull şey ve kâne 'arşu Sonra her şeyi belli bir deftere tespit buyurdu. Levhi mah ve isbata tespit buyurdu. Muhit ilminden alıp istin etti tespit buyurdu. Ve arşı su üzerindeydi. Sudan başladı hayatı yarattı. Suyuyla yeryüzünde her şeyi ihya etti. Canlılara suyu mebde yaptı. Ağaçlardan insanlara kadar suyu her şeye mebde yaptı. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَلْمَةً Bu da göklerin ve yerin yaratılışından sonra bir kitabet meselesine dikkati çekiyor. Makro alem yaratılmadan bir kitabet mevzu görüyoruz. Gökler ve yer yaratıldıktan sonra normal alem olan insan ve hayvan meydana gelmeden bir kitabet görüyoruz. Ve sonra mevzumuzla alakalı Rahmi i maderde anne karnında meleğin yazmasını görüyoruz, bu da ayrı bir kitabet. Başta mevzua girerken size okumaya çalıştığım hadisi şerifle ifade edilen, ceninin rahmi maderde geçirdiği safhalarda, Ya Rab nutfe, Ya Rab alaka, Ya Rab müdga diye meleğin ilamıyla Cenab-ı Hakk'a duyurulan, veya Cenab-ı Hakın bazı ve cesim icrat alkışlanan ayrı bir kitabe şekli vardır ki melek gönderilir. Feyn fuku fihi ruh, <gülüyor> feyâmru b arbi kalimatin, b kâtbi rızqı ve ajelı ve ameli ve şakîn ve usa'id. Rızqi yazılacak, ameli yazılacak, eceli yazılacak, şakî veya sa'id olduğu yazılacak. Kitabet mevzune el aldığım için. Bir fikir vermek maksadıyla bunları size arz etmeye çalıştım. İmran ibn Husayn diyor ki, Birisi seslendi beni ikaz etti, deven gitti diye. Arkadan koştum, deveyi yakaladım veya yakalamadım. Ama sözleri kaçırdığım muhakkak, keşke ayrılmasaydım, deve gitseydim de ne dediğini sonuna kadar duysaydım, belleseydim. Buhari de aynen naklediyor bunu. Mela i kiram, Anne karnında ceninin tatviri, vazifesi ile Onun için Allah Resulü dikkat buyurun, sallallahu aleyhi ve sellem. Bu en mahrem ve bize göre vesile-i ve ar olan vazife ve ameliyeyi tenasül için yaparken dahi buyuruyor ki böyle bir mukarenet ve yaklaşmada Allahım şeytanı bizden uzaklaştır, bizi şeytandan uzaklaştır. Sözüyle bu vika ve yaklaşma olacaktır. O zaman şeytan müdahale etmeyecektir. Yani melekuti durumu inkişaf etmiş olarak inşallah gelişecektir. Ve siz böyle besmelesizdir halk bunlara. Böyle besmelesizleri görmemek için sizin içtimai hayatınızı zir edecek, mebdeinde besmele bulunmayan bu köksüzleri, temelsizleri görmemek için, Orada dahi Allah'la olan münasebetinizi ifade edeceksiniz. Şu beşeri münasebet ve durumun galebe çaldı. Ve belki letaifinizde Allah'ı size unutturdu. Dakikada dahi siz Allah'la münasebetinizi yine orada ifade edeceksiniz. O mevzuya dahi bir imza vereceksiniz. Münasebetim tam, kavi, sağlam ve yerindedir Allah'ım. Şeytanı bizden uzaklaştır, bizi şeytandan uzaklaştır. Şeytan müdahale etmeyecek. Meleğin tatlı ilham oklarına hedef olacaktır. Siz sokakları kana irine boyayanların mebdeğini düşünün de niçin böyle oluyor sonra hesap edin onu. Ne büyük tesiri vardır. Zira her birisi doğarken veya neşet ederken göbeğinde bir şeytan tekmesi yemiş dünyaya öyle gelmiştir. Yüz üstü şeytan tekmesi yiyip gidecektir burada da. İşte buraya kadar meleğin müdahalesi ve buraya kadar şeytanın burnunu sokması vardır. Melaike-i kiramın bir kısmı, Allah'ın selamı üzerlerine olsun, müminlerin amellerini yazmakla meşguldürler. Mevzu'a nurlu bir mukaddimi olarak arz ettiğim ayeti kerimenin sonu bunu anlatır. Ve la <gülüyor> kad halakna'l insane ve na'lemu ma tusvisu bihi nefsuhu ve nahnu akrabu ileyhi min kasem olsun ki biz yarattık. Ve kalbinde onun fitne, fükür ve vesvese olarak cereyan eden şeyleri biliyoruz. Ve na'lemu ma tusvisu bihi Kendi kendine konuştuğu şeytanın fitlerini dile getirişini biliyoruz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ min حَبْلِ الْوَر۪يدِ Biz şah damarından daha yakınız. Vücudunda hiçbir şey hissedilmeden, vücudunda hiçbir şey hiçbir şeye muttali olmadan, vücudunda meydana gelecek herhangi bir hadise ilk defa bilen biziz demektir bunun manası. ayeti Kerime'nin derin manasına intikal etmemekle beraber burada bir noktaya dikkatinizi çekeceğim. Sonra meleğin nezaretini, meleğin kitabetini anlatıyor Kur'an-ı Kerim burada. Ama şirke düşmemek, Allah'ın tasarrufuna meleği karıştırmamak için diyor ki, insanın kalbinde olup bitenleri, vesveseyi, fısku fücuru ve şeytanın ilhamatını biliyoruz ve biz ona şah damarından daha yakınız. Yani araya vasıta koymaya lüzum yoktur. Şayet icraatımızda bazılarını siz alkışlıyor görüyorsanız onlar muhteşem rububiyet saltanatının dellalları ve alkışçılardırlar. Başka bir şey yapmazlar. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil Sonra iz yetalakkal mutelakkiyan anil yemin ve anish şimalekayi. Telakki edenler vardır. Iz yetalakkal mutelakkiyan iki tane telakki eden, iki zümre telakki eden vardır. Ağzınızdan çıkan kelimeleri yazanlar vardır. Ayeti kerimenin ifadesini biz düşünürken şöyle edebi bir tasvir insanın zihnine geliyor. Göz ve kulak kesilmiş. Bütün dikkatleriyle senin ağzından çıkacak, hayalinden geçecek şeye dikkat kesilmiş, omuzlarında seni intizar eden melekler vardır. Ağzından çıkacak her şeyi kapan melekler vardır. Hiçbir şey boşa gitmemesi için hayalinden geçecek şeyleri tesvit edecek, kalbinden geçen şeyleri tesvit edecek melekler vardır. Ve inşallah kalbimizden geçenlerle Allah bizi muakaze etmez. Bu seviye mukarrebinin seviyesidir. Anil yemini ve ani şimali Sağ ve solda oturmuşlar. Oturmuş intizar ediyorlar. Ma يَلْفِذُ min قَوْلٍ illa لَدَيْهِ رَق۪يبٌ عَت۪يبٌ Ağızdan bir söz çıkmaz ki onun için hemen orada hazır, muntazir emr amade, intizar eder iki tane melek bulunmasın. Ağzınızdan çıkan her şeyi kapacak ve tesvit edecek melek vardır. Bunlar sizin hasenat ve seyyiatınızı yazarlar. Kira'men katibin, şerefli katipler. Ya'lamuna ma taf'alun. Sizin yaptığınız her şeyi bilir ve yazarlar diyor Kur'an-ı Kerim. E me insanu anna la najma'u ve İnsan zannediyor mu gizlisini ve açığını biz bilmiyoruz. Bela ve rusulun ledeihim yektubun. Evet bizim elçilerimiz var ve onların nezdinde bulunuyor. Bütün harekat, sekenat ve davranışlarını tespit ediyorlar. Bela ve rusulun aladeyhim yektubun. Kira katibin bunları yazıyor. Kur'an çeşitli vesilelerle bu yazmayı bize anlatıyor. Hasan ve Katade diyor ki, mübah şeyleri bile yazarlar. Ağzınıza koyduğunuz lokmayı bile yazarlar. Onun için selef Ağzına koyduğu lokmayı sadece kendini hareket ettirecek kadar koyuyordu. Çünkü mubahlar da yazılıyor diye endişe ediyorlardı. Allah bana bu deftere göre bir gün sorarsa, Kulum ben seni şu gıda maddelerini öğütmek için değirmen mi yarattım derse ne derim? Mubah yazılıyor diyor Hasan ve Katade. Selef Hala'ya gitmeden icap ediyordu. Niçin ağzına bir şey koymuyorsun? Azıma bir şey koyduğumu mu? Defi tabi halinde çıkarmak gerekiyor. Halbuki ben her defasında oraya girerken icap ediyorum. Çünkü bu benim budiyetimin ifadesi, cismaniyete inhimakimin ifadesi diyorlardı. Mubahı da terk etmek gerek mi, değil mi? Bize göre Allah'ın mubahlarından israf etmeme kaydıyla istifade de mahsur yoktur. Ama cumhura göre mubahlarınız dahi yazılır. İbn-i Abbasit'e anh diyor ki, sadece sevap ve ikaba medar olacak şeyler yazılır. Günaha ve sevaba vesile olacak davranışlarınız yazılır. Subhanallah demeniz yazılır. Başınızı yere koymanız yazılır. Sübhanallahî ve bihamdîhî Subhanallahil azîm tesbihiniz yazılır. Namazınız, niyazınız yazılır. Müminler Allah muhafaza buyursun harama bakmanız yazılır, haramı yutmanız yazılır, haramı konuşmanız yazılır, haramı duymanız, haramı yaşamanız, harama gitmeniz, harama el uzatmanız yazılır. Bu da İbn Abbas'ın noktayı nazarı. İmam Malik radıyallahu anh diyor ki, hasta inlerken onlar bile yazılır. Buhari Müslim'de bunu teyit eder hadis vardır. Veya Tirmizi'de ben Belaya, musibete, mübtela kulumun sesini duymadan hoşlanırım buyuruyor Cenab-ı Hak. Zira O'nun bela ve musibetler altında inlemesini sabrı cemille, besi ve وَحُزْن۪ي اِلَى اللّٰهِ ''Dağınıklığımı ve perişaniyetimi, sana şikayet ediyorum Allah'ım'' sözünü. Allah duymadan, mukaddes bir lezzet ile lezzet alır. Kendi zatı üluhiyetine şayesle bir lezzet ile lezzet alır, keyfiyeti meçhul. Bundan anlaşılıyor ki enin dahi yazılıyor. İmam Malik diyor ki hasta inlemesi dahi yazılır. Bu meseleyi Ahmet bin Hanbel bilmiyordu. Bilmiyordu da o kamçılar altında şehit olan büyük insan. Belki dövüldüğü zaman ölmedi ama, belki onlarla öldü. Hastalığı çok kendisini mustarip kılmıştı ve inliyordu. Yanına gelen dostlarından bir tanesi, büyük Buharileri yetiştiren talebeleri vardı. Buharileri yetiştiren talebeleri vardı onun. Bir tanesi dedi ki, Taus bin Keysan'dan şöyle bir hadis duymuştum ya İmam. İniltileri dahi Allah yazdırıyor. Şikayet miydi bu kulum diye sorabilir. Bunu duyunca dilini sıktı, ısırdı ve dudaklarını kapadı, ruhu ağzından çıkacağı ana kadar bir daha inlemedi, bu dahi yazılıyor diye. Rabbime karşı şikayeti işmam edecek bir şey söylemeyeyim diye dilini tuttu. Enin dahi yazılır. Cenab-ı Hak, böylesine her şeyin yazılması karşısında defterimize iyi şeyler yazdırma, bizleri muvaffak kılsın inşallahü Teala. Her şey yazılır. ''Kalbi amelinize dahi cumhur, melaike-i kiram muttalidir.'' der. ''Vaka pek az kimseler kalbi amele muttali değildir.'' derler melekler. ''Allah muttali kılmamıştır ve mürsel birkaç tane hadis rivayet etmişlerdir.'' Halbuki sahih hadis kitaplarında, Buhari-i Müslim-Tirmizi gibi hadis kitaplarında şunu görüyoruz. Kalbi ameline dahi muttalidir, melaike-i Şöyle buyuruyor aleyhisselatu vesselam. Cenabı Hak şöyle ferman eder. İza arada abdi يقول الله تعالى للملائكه. İza arada abdi en ya'mala seyyaten fe la tektubuha lehu hatta ya'mala. Fe in amala fektubuha lehu mislaha au kama kat. Fe iza hatta فَاِنْ عَمِلَهَا فَاَكْتُبُوهَا اَشْرَةً اَشْرَةً اَمْسَالِهَا اِلٰى سَبْئِ مِعَةِ دَعْفٍ اَوْ كَمَا قَالٍ Kulum bir amel yapmak murad ettik de, dikkat buyurun, siz hayırlı bir iş yapmayı kafanızda ve kalbinizde tasarlarsınız. Kul bir iş yapmayı kafasında ve kalbinde tasarladığında, Cenab-ı Hak buyurur ki meleklerine, Şayet seyyiye murad etmiş ise zinhar yazmayın. Kalbinden kötülük geçiriyorsa yazmayın. Ta o işi işleyinceye kadar. İşlerse işlediği kadar yazın. Bir kere zina etti, Allah muhafaza buyursun, bir zina yazın. Bir kere harama baktı, bir bakma yazın. Bir kere harama el uzattı, bir kere el uzatma yazın. İki kere değil. Şayet terk eder de yapmazsa, Kötülük yapmak istedi, terk ederse, yapmazsa, onu da bir hasene yazın. Mertlik onda kaldı, bir hasene yazın. Kötülük diledi de sonra çıkardı içinden attı. Böyle katarat karşısında iradesini gösterdi. Bakacağı anda, bakmayı düşündüğü anda gözünü kapadı. Edeceği anda etmedi. Deyeceği anda demedi, duyacağı anda duymadı, bir hasene yazın. Lütfu ilahiye bakın. Sonra döner de içinden geçirir bir hasene yapmayı. İçinden bir hasene geçirirse hemen yapmayı, siz onu bir hasene yazın diyor. İçinden geçirdi ya, yazın siz onu bir kere. Yapmasa dahi yazın. Sonra tutar da bir hasene yaparsa, siz onu on yazın. Ve sonra niyetine göre siz isterseniz yedi yüzde yazın onu. Ve bazı mühim şerait altında, mübarek gecelerde, ülüf nam ile insanlara bahşiş dağıtıldığı dakikalarda eşref saatlerde siz 70 bin yazın, 70 milyon yazın, hepsini ifade eden hadisler vardır. Bundan anlaşılıyor ki melek, kalbi amelinize de muttali oluyor. İçinizden geçen şeylere muttali oluyor. Ve fakat Cenab-ı Hakk'ın frenlemesiyle neyi ne kadar yazacaksınız o kadar emrediliyor hatta mütemadiyen sağınızda duran, Rahmaniyet ve Rahimiyet'i temsil eden, o mübarek ve merhametli Melaike, solunuzda durup rububiyet ve saltanatı ı ilahiyenin izzet ve azametini korumakla vazifeli sol taraftaki Melaike'ye, dostum bir lahza müsaade et, günah işledi belki döner sonra yazarsın, diye mütemadiyen ona ilahı vardır. Sağ tarafınızda, Rahmaniyet ve Rahimiyet'in temsilcisidir. Ama sol tarafta da oturan, Rabbin muhteşem saltanatına karşı sui edep yapan insanları tedip etmek için, Rabbin izzetini koruyan melekler vardır. Sağ mütemadiyen iltibas yapar. Dostum, bir lahza imkan ver. İhmal etme de imhal et, bir mehil ver. Belki kendine gelir, kendine gelir de bir hasene yapar, Bu Hüseyye'yi izale eder. İttakillah haythu ma kunt ve atbi'i's seyyate'l hasenete temhuha ve khalik'n-nase bi hasan. Nerede olursan ol Allah'tan korku buyuruyor Allah Resulü. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Ve bir seyyiye yaptığın zaman hemen arkasından bir hasene ver ki onu silsin götürsün. Bir kötülüğe düşersen yıkanma manasına bir hasene yap ki üzerinden o kirler izler gidi versin ve insanlarla iyi geçin ahlakı hasene ile müttasif olarak insanların içinde bulun. Hiraman katibine ya'lemuna ma tef'alun. Şerefli melekler yaptığınız her şeyi yazar, çizer ve tespit ederler. Yazılmadık, çizilmedik hiçbir şey yoktur. Ama Allah celle celaluhu Alimul gayuptur. Allah Alimul gayuptur, yazma nel lüzum var? Ne yapıyorsanız o biliyor zaten, ne kadar arzu ederdim. Günahlarımın sadece Rabbimin bilmesini, o meleklerden dahi ketmedilmesini, zira meleklerin bilmesi leh veya aleyhimde benim delil. Yazılan şeyler leh veya aleyhimde hüccet. Yazılıp da mahkemeyi kübrada başımda uçuşan kitaplar, ya bana gelin okuyun beşaret ve müjdesini verdirebilecek bir kitap halinde, veya bin hasret ve nedamete gark edecek bir kitap halinde karşıma çıkacak. Evet, Allah biliyor ama lehinde veya aleyhinde delil olmak için her şey yazılıyor. اَمْ يَحْزَبُ insanu اَنَّا لَا نَجْمَعُ سِرَّهُ Bela بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ İnsan zannediyor mu sırrına ve aşikâre yaptığı şeylerine nigâhban değiliz. Meleklerimiz yazılıyor, her şey hazırdır. Gittiği gün her şeyi yaptığı bütün işleri orada hazır bulacaktır. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilet min khairin muhdarah. Her nefis gittiği o gün yaptığı her şeyi hazırlanmış karşısında bulacaktır. Ve nukhriju lahu yawmal kıyameti kitaben yalqahu mansura. Allah'ım la tuhsina o gün öyle bir kitap çıkarız ki, نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Tonrayı kıra, kitab ek ederiz. Oku kitabını, hükmünü kendin ver. Davranışlarınla sen nasıl bir hayat tarzı nesç ettin? Nasıl bir hayat şeridi meydana getirdin? Verilen rolü nasıl oynadın? Rabbin oynatmak işlediği işleri nasıl işledin? Bütün bunları kendi kitabında kendin gör. Kitap nedir? Neşir keyfiyeti nedir? Okumanın dili nedir? Yazmanın keyfiyeti nedir? Kalemin cinsi nedir? Mürekkebin evsafı nedir? Bunlar bizi çok ilgilendirmez. Allah bin çeşit efali içinde bir çeşidiyle bunları yapar. Ve fakat bizi o gün hacil edecek, rüsiya edecek bir şey karşımıza çıkarır ve alayhimizde delil olacak. Yazılan kitap lehinde ve aleyhinde hüccet olacak. Ve kullu sagirin ve kabirin Büyük küçük yaptığın her şey satırda tespit edilmiştir. Büyük küçük her şey yazılmıştır. Ve kullu şeyin faaluhu fiz İşledikleri her şey sayfalarda, küçücük kitaplarda, defterlerde tespit edilmiş, yazılmıştır. Zeburlarda tespit edilmiştir, yazılmıştır. Sonra hemen ya amel mitkale zerretin hayren yara ve men ya amel mitkale derretin Zerre kadar hayır yapan defterindeki tespite göre karşılığını görecek. Zerre kadar kötülük yapan o da onun karşılığını görecektir. Bazı gönülleri sürura, neş'eye, neşveye gark etsin. Bazılarında burkuntu ve keder hasıl etsin diye defterlere tespit edilir. Keyfiyet cins ve evsafı meçhul yazılacak tablolara, levhalara yazılır ve tespit edilir. Bu o gün bazıları sağdan alır, sevinir, bazıları soldan alır, mahzun ve mükedder olur. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهُ فَيَقُولُ هَا اِنِّي غَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاطِيَهُ اللّٰهُمَّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ Kitabını sağdan alan kimseler, gelin okuyun şu kitabı derler. Zaten biz Rabbimize böyle inanmıştık. İnanmıştık ki bir gün onunla karşı karşıya gelecek. Hayatın hesabını verecek. Meşergah ı enâm ve enzarda, bizi sanatlarından birisi olarak teşhir ettikten, sanatlarını alkışlama vazifesiyle tavzif ettikten sonra, kurbu huzuruna alacak, ettiği ihsanları bize soracak, nimetleriyle nasıl bizi perverde kıldı ve biz nasıl nankörlük yaptık bunların hesabını soracak. Bütün bunlara ben inanmıştım, Rabbimin likasına inanmıştım, diyecek. فَهُوَ fi عِشَةٍ رَاضِيَةٍ kendisi hoşnut olabileceği bir yaşayış ve hayat içindir. Tablonun öbür tarafı, وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِ لَمْ اُوْتَ Defterini, hesabını soldan alan, soldan alan insan diyecek ki, keşke kitabım verilmeseydi. لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمَدْرِ ma حِسَابِيهِ Hesap nedir bilmeseydim, bunu görmeseydim, kim bilir kaç defa ya leyteni lem ummi. Keşke anam beni doğurmasaydı. Hayat denen şu cinveli şeyi yaşamasaydım. Ölümü tatmasaydım. Tattım haşr-ı neşr'i bilmeseydim ve hesap nedir onu görmeseydim. Ya Keşke öldük her şey olup bitseydi. Haşr ve neş olmasaydık. Yüzlerin siyahlandığı şu günde ruh siyah ve rüsvay olmasaydık. Fakat fayda vermez ki. İşte bunun için tespit edilir. Gönlü inkişaf etmiş ruhlar o gün beşaret ve beşaset içinde, tebessüm gamzederek ederek cennete doğru gidecekler. Gönlünü dumura uğratmış, masiyetlerden belini doğrultamamış, rabbi Kerim'in azametine uygun kulluk yapamamış kimseler, defterler, kitaplar tespit ediliyor. Bin nedamet, bin hasret içinde onu boğmak için, kitaplar üşüşecek başlarda, kimisi alıp sevinecek, kimisi de bin türlü keder içinde belli iki büklüm olacak. Mukarreb melekler, bu tatlı tabloya şahit olsunlar diye, yaptığınız her şey misal aleminde, Sinema şeridini akseden resimler ve şekiller gibi aksedip, Mele-i sakinlerinin enzarına arz edilmektedir. Yaptığınız her güzel şey, Mele-i Âlâ'nın, Melekut âleminin, Nedî-i Âlâ'nın sakinlerini hoşnut edecektir. كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِعِلِّيِّينَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا اِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْكُومٌ Yaşheduhu Mukarrabun İlliyi nedir biliyor musun? Kela inne kitabel elabrari Lafiyi illiyin. Ebrarın kitabı illiyindedir. Inne Kitab elbudjar Lafisi cijn diyor. Evvela. Facirlerin kitapları si cehennemdedir. Ama Ebrarın kitabı illiyindedir. İlliyi nedir biliyor musun? Hiç sordun mu, soruşturdun mu?